Ondan sonra da eskisi gibi eğri hurma dalı şekline girer, hilal olur. Bu her şeyi bilen tek ve yüce Tanrı'nın takdiridir. Düşüncede kemale erersen mutlaka her şeyi yerli yerinde bulur, hiçbir şeye aslı yok demez, hepsini hak görürsün. İşte düşünce bahsinin mühim olan yerlerinden bir tanesi de burası. Düşünce de kemale erersen, düşünce de kemale ermek ne demek? İşte varlıklar var, görüntüsünden geçtikten sonra varlıkta sari ve cari olan hakkın varlığını müşahede etmek ilk boyutta fiiller alemindeki düşüncede kemale ermektir. Yani ayrı, ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı ayrı varlıklar var hükmünü ortadan kaldırıp alem tek ve kül olarak bir varlıktır hükmünü düşünmek düşüncede ilk boyutta yani fiiller alemindeki boyutta kemale ermektir. Bunun bir başka ismine de tevhid-i efal deniyor, yani fiilleri birleme deniyor. Eğer bunu yapmazsa, yapamazsa insan dağınık fikirlerle hayatını, yaşamını sürdürür ve bunları toplaması mümkün olmaz. Yani vahdet haline geçmesi mümkün olmaz. İşte bu düşüncede olan kimse her şeyi yerli yerinde bulur. Çünkü bakar ki eğer görüşü genişlemiş olan bir kişi, yersiz bir şey göremez. Çünkü alemde yersiz olan hiçbir zerre yoktur ki yersiz görsün. Ancak bizim birimsellik bakışımıza göre yersiz, eğri, yanlış, eksik, lüzumsuz şeyler görürüz müşahede ederiz. Neden? Bizim birimlilik bakışımıza göredir. Yani birimler birbirlerine karşı bakarlar. Birinde ee, başka bir esmanın zuhuru vardır. Diğerinde başka bir esmanın zuhuru vardır. Demin bahsettiğimiz de bahsettiğiniz gibi isimler aleminin zuhuru değişik değişik. Fiilde meydana gelmektedir. Birbirlerine bakarak tam ters bir zuhur ortaya çıktığından biri diğerine eksiklik noksanlık at atfeder. Ama bir üçüncü şahıs varsa orada o geniş bir açıyla bakıyor ise ikiniz de haklısınızdır. Ve de gerçekten de budur. Böylece işte her şey yerlerinde bulur. Hiçbir şeye aklı yok demez. Hepsine hak görürsün. Çünkü zaten alemde hakkın varlığından başka bir varlık olmadığını idrak ettiğinde kimse artık ne eksik, ne noksan, ne fazla diye bir şey konuşması mümkün olmaz. Tanrı buyruğu olan Kur'an'da batıl görüşün yakîn zayıflığından meydana geldiğini söyler durur. Hani batıl ve hak sözleri vardır ya. Câil hakka ve zihakay batıl. Yani hak geldi, batıl gitti. Biz zannederiz ki bir beldeye İslamiyet yayıldı. Oraya Müslümanlık geldi, batıl olan gitti ve hak geldi. İşte belde denilen şey aslında bizim bedenimizdir. Birimsel hükü belde ve beldetül emin diyor ya bir başka ayette de işte belde denilen yer burasıdır. Yani bizim kendi varlığımızdır. Bize ait olan belde bizim varlığımız. Ki e, her birerlerimizin kendine ait bir beldesi vardır. Bizlere düşen görev de o beldeleri mamur etmektir. yıkma harap etmek değildir. İşte beldenin mamur edilmesi, batılın gitmesi, hakkın gelmesidir. Hakkın gelmesinin e, sebebi de yakıyın hükmünün orada zuhura çıkmasıdır. yakınından maksat, öyle ilmel yakın olarak bu meseleleri idrak etmek, sonra da aynel yakın olarak bunu yaşantıya koymaktır. Eğer bizde halen daha birimler vardır, farklılıklar vardır, düşmanlar vardır, kötüler vardır, iyiler vardır diye bir böyle farklılıklar hükümleri mevcutsa, daha henüz bize hak gelmiş değildir. Ama hakkani yaşantımız vardır. Yani zahirde, İslam olarak yaşarız Ama mana bakımından daha henüz bize hak gelmiş değildir. İşte farklılıklar görme, hükmü ortadan kalktıktan sonra gelen, yakın ile gelen <gülüyor> hak görüşü olur, gerçek görüşü olur. Ki bir gün yapılması istenen şey de zaten bu. Aham kişi Sivrisineğin varlığında bile bir hikmet var. Niye kötü diye gördüğün şeylere kötülük isnat ediyorsun? Gerçekten onun nereden kaynaklandığını, nasıl bir halen meydana geldiğini idrak edebiliyor musun? Yakın olarak bilebiliyor musun? Demek istiyorum. Hani yine Kur'an-ı Kerim'de yazar ya, Müslümanlar sivrisineğin kanadında hikmet vardır diye düşünürler. Kafir, İnkarcı durumda olanlar ise, yani manayı kabul etmeyenler ise, Cenaba, bu sinirsinin kanadıyla misel vermekle ne murad ediyor diye kendi kendilerine konuşurlar, söyleşirler diyor. Orada atık yapıyor ayette. Artık şöyle bir ki nasıl olur da uteritle merihin? Yani, Merkürle Mars'ın varlığında bir hikmet olmaz. İşte, madde alemi dediğimiz, bu alemin içerisinde Merkür ve Mars bunun gibi birçok yıldızlar var. Niye o yıldızların varlığında bir hikmet olması? Boşuna mı yaratılmıştı diyor. Yani bir sivrisineğin kanadı boşuna yaratılmamış ise Bu kadar büyük bir varlığı teşkil eden kitlelerde niye hikmet olmasın diyor. İşte hani dedi ki Cenab-ı Hakk'ın isimleri, esma aleminde olan isimleri varlıklarda zuhura çıkıyor ve salt ismin maddeye dönüşmesi olarak gözümüzün önüne geliyor. İşte yıldız dediğimiz o varlıklar Cenab-ı Hakk'ın bir esmasının bir özelliğini oradan yansıtıyor. Merkel, işte akıl bir yerde. Zekadır. Ne yapıyor? O, biz onu madde olarak kabul ettiğimiz, taş toprak olarak kabul ettiğimiz o şeyin aslı akıl kütlesinden ibaret. Yani düşünce, akıl yapısından ibaret. Ve devamlı onu neşrediyor. Yani akıl neşrediyor yeryüzüne. İşte onun düzeyine düşmüş olan beyinlerde ondan akıl alıyorlar devamlı ve de zeki oluyorlar, o durumda dünyaya gelmiş olan kimseler. Ve bu sadece o zamana hast değil, yani dünyaya geldiği ana hast değil. Devamlı olarak o neşrediliyor. Nasıl ki akşamları güneşin tesiri geçtikten sonra daha uzak yerlerden radyolar, sinyal alabiliyorlar. Daha istasyonlardan uzak istasyonlardan neşriyat alıyorlar. Neden? güneşin vermiş olduğu radyasyon ortadan kalkıyor ve onların gelişleri güçleniyor. İşte böylece o yukarıda gördüğümüz veya bize göre yukarı veya aşağı döndüğümüz zaman değişiyor. Yani o bizim dışımızda gördüğümüz varlıkların hepsinde o kadar büyük özellikler var ki yani biz bunları anlayamıyoruz. İşte mühim olan nedir? Bunların özelliklerinden yararlanmaktır bu dünyada. Çünkü yararlanalım diye onlar ortaya getirildi. Bize zarar versin. Güneşin ateşi bizi yaksın, Efendim ağustos'ta bizi kavursun diye değil. Ondan yararlanalım diye. Ama biz yararlanamazsak işte zalimler dönüyoruz. Olur, zulmetmiş oluruz. Bir başka buluşunlar. Fakat şu varlık alemine iyice bir dikkat edersen görürsün ki gökler bir kırıp saran kudret sahibinin hükmü altındadır. Hani tabiat denir ya bunlar kendi kendine oluşmuştur. İşte şu kadar milyon sene evvel gaz bulutuydu, şöyle oldu böyle oldu işte toplandılar nihayet döndüler, döndüler dünya meydana alevler meydana geldi. Bu e, bir şeyci der ki tabiatçı bu işler kendi kendine oldu oluşma görüşü de ki aklına ermez mi diyor, bunları kırıp saran bir güç var, bir kuvvet var diyor. Yalnız bunu böyle derken, bu alemler buradadır, o kırıp saran güç de ötelerdedir, bir başka yerdedir diye düşünürsek yine yanılırız. Yine ikilik çıkar ortaya. İşte o kırıp saran da bu alemlerin içinde zaten, dışında değil. Yani ayrı bir yerde, ayrı bir varlığı olan bir kırıp saran değil içinde ve mamulü meydana getiren varlık olarak da özünde onun aynı zamanda. Fakat imandan nasibi olmayan müneccim olan şeyler yıldızların veya yıldızların şu veya bu şekilde oluşunun tesiriyle olur der. İmandan nasibi olmayan yani gerçekten bu işlerin nasıl düzenlendiğini bilmeyen müneccim, bu işler yıldızlardan oluyor der. <gülüyor> Tesiri yıldızda bırakır. Yani yıldızın e, nereden gücü aldığını bilemez, maddeye tapanlardan olur. Işte. Evet. Yıldızların şu veya bu şekilde bulunuşunun tesiriyle olur der. Hani ay dolaşıyor mesela ay 14, 13, 14, 15 olduğu zaman en şiddetli zamanı <gülüyor> yani dünyaya yaydığı radyasyonun en güçlü zamanı Birçok çok değişiklikler oluyor dünyada okyanusları kaldıracak güçte oluyor insan fizik olarak değişiklikler oluyor. İşte bunu yönetim der ki diyor e, ay döndü de şuraya geldi de buraya bir şekilde oldu da işte diyor gücü arttı da onun için oldu. <gülüyor> yani yapılan <gülüyor> meydana gelen bu işleri ayın dönüşünden veya güneşin dönüşünden bilir diyor. İmandan nasibi olmayan müretim böyle düşünür diyor. İşte biz kendimizi böyle düşünenler arasına sokarsak biz de mürecim tabiat yüklere girmiş oluruz. İsminiz isterse İslam isimlerinden olsun. Ama bu düşünceyi aşar da bu varlığın gerçek sahibi olarak hakkın varlığını müşahede edersek işte o zaman gerçek düşünce bizde meydana gelir. Görmüyor mu ki şu yuvarlak gök Tanrı'nın hükmüne kapılmış, Tanrı'nın emrine tabi olmuştur. Gökyüzünün kendi başına, kendi kendine olan bir varlığı yok ki, kendi kendine varlığını sürdürsün. Hakkın emrine olmuş. Demekle, hak dilediğini orada o şekilde tasarruf ediyor demektir. Hak dilediğini öylece meydana çıkarıyor demektir. Sen şu dönüp duran gökleri çömlekçi tezgahı gibi gece gündüz dilediği kabı yapar sanırsın. Ama bu felekleri döndüren bir bilgi sahibi var ki her an balçıktan başka bir kap yapan o gökleri, çömlekçi tezgahı gibi gece gündüz dilediği kabı yapar sanırsın. Yani yıldızlardan gelen radyasyonlarla, o bilgilerle, insanların beyin beyinlerinde olan açılımla sen bunları yıldızlar yapar sanırsın diyor. Yani yıldızların tesiriyle olur. Evet yıldızlar sebeptir ama hakkın tesiriyle olur bu işler demek istiyor. Yani yıldızlara bağlama işi diyor. İşte yıldızlara tapanların, evvelce yıldızlara tapanların kaynaklandığı nokta burasıydı. Yıldızlardan kendilerine gelen tesirleri idrak ediyorlardı <gülüyor> ve kendilerini yıldızların yönettiğini zannederek onlara tapınıyorlardı. İşte cenab bu müneccimliği tamamen kaldırmasının sebebi bu yolu kapatmak içindir. Yoksa gerçekte yıldızların insanlar üstünde tesiri var fakat tesir yıldızdan değil tesir Hakk'ın tesiri. Hak öyle diliyor. Oradan sebep yapmak suretiyle dilediği özelliği ortaya çıkartıyor. Bu felekleri döndüren bir bilgi sahibi var ki her an balçıktan başka bir kap yapan o. Balçıktan başka bir kap yapan o dediği yani her an yeni bir insan varlığı meydana çıkarıyor diyor da hani biz kuru balçıklar evet. meydana getirdik diyor ya insan. Her an yeni bir insan meydana getiriyor. Balçıktan kap yapıyor demesi bizim anladığımız manada bireysel insanın meydana getiriyor demek değil. Burada ifade edilen şey yani kalıp olarak insan meydana getiriyor demek değil. Gerçek insan hüviyetinde olan bir varlığı Balçık şeklinde göstermek görüntüye koymak suretiyle kendini meydana getiriyor zati yönden kendini meydana getiriyor demek zamanda ve mekanda ne varsa bir ustanın elinden çıkma bir tezgah almalı İşte ne kadar varlık varsa ortada hepsi tek usta hep ustanın elinden çıkıyor. Aynı tezgahtan çıkıyor. Şöyle baktığımız zaman hepimize göz, kaş, burun yaklaşık olarak hepsi birbirinin aynı. Evet bazı fiziksel değişiklikler varsa da genelde aynı. Ne birimizin boyu 2,5 metre, 3 metre ne birimizin boyu 500 kilo ağırlığı şu kadar büyük farklılıklar yok. 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo neyse. <gülüyor> yani demek ki hepimiz Fabrikasyon birer imalat, aynı tezgah, aynı torna tezgahından çıkmış birer mamulleriz. İşte böylece bildiğimiz zaman aslımıza yaklaşmamız çok daha kolay olur. Ama biz kendimizi ayrı ayrı varlıkla olarak düşünürsek ve kendimize birer olmayan belirik verirsek ebedi olarak kendimizi bulmamız muhaldir, bu mümkün olmaz. Yıldızlar kemal sahibi ise neden zaman zaman nurları azalmakta, neden vebale düşüyorlar? Eğer kemalat yıldızdaysa, yani yıldızın yapısındaysa niye zaman zaman ışıkları azalıyor? Niye yanıp gidiyorlar? Niye kara delikler haline dönüşüyorlar zamanla? Neden hepsi de Dönüşte, renkte, şekilde birbirine aykırı. Kimisi sağdan sola dönüyor, kimisi soldan sağa dönüyor, kimisi elips şeklinde dönüyor, kimisi bambaşka seyir takip ediyor. Ve de turlarını bu aklımızda idrak edem edemeyeceğimiz şekilde geniş yorumgeler çiziyorlar. Birisi daha küçük çiziyor, birisi daha büyük çiziyor. Bakıyoruz ki biz güneşin etrafında yani dünya güneşin etrafında dönüyor. Ay da Dünya'nın etrafında dönüyor. Diğer gezegenlerinde kendilerine az bir sürü yeni de buluyorlar. Şimdi bazıları 8 tane, 10 tane, 7 tane hepsinin kendine az ayları var. Niye bunlar bu şekilde hareket ediyor? Niçin bazen alçalıyor, bazen en yücelere çıkıyor, bazen tek kalıyor, bazen yan yana geliyorlar. Dönüş esnasında birisi buradan giriyor, birisi oradan giriyor. Bakıyorsunuz ki yan yana gelmişler diye böyle sürüyor. Eğer kendi başlarına bu hareketleri yönlendirilen var. Biz öyle bir işler bu sebeple. Feleğin gönlü neden ateşlerle dolu? Bu yanıp yakılması kimin iştiyakıyla? Yani felek dediği bir yerde gezegen Mesela güneş gönlü ateşle dolu diyor. Dünyanın da gönlü niye ateşle dolu diyor. Sonra, Direkt genel anlamda kullandığımız zaman bu sevayı görmüş olursak, nice nice ateşler var, güneşler var içerisinde değil mi? Şu gönlü ateşlerle dolduruyor. Bu yanıp yakılması kimin iştiyakıyla? Bu ateşler nereden geliyordu? Hepsi de bir sevgilinin aşkıyla yaya olarak yara, yola düşmüş, yah yücelerde, yah inişlerde koşup dönmekte <gülüyor> unsurlar hava, su, ateş toprak göklerin altında mekan tutmuşlar her biri yerinde karar kılmış bir zerre bile ayağını ne ileri atar ne geri anasırı erba dedikleri hani dört unsur su, e, hava su, ateş, toprak göklerin altında mekan tutmuşlar işte insan bedenleri de fiziksel olarak, maddesel olarak, bunlardan meydana geliyor. Göklerin altında mekan tutmuşlar dediğim. Gök bir yerde aklıdır insan. Bir yerde geniş manada dış gök, onun altındaki yeryüzüdür anasır. Ama bir manada da bizim aklımızın altındaki bedenimiz, bizim yeryüzümüzdür. Yani aklımızın altında mekan tutmuş bu anasır bize mekan oluyor yani bizim yaşantımızı gerçek meydana gelmemize sebep oluyor dört unsur dedikleri ana malzeme her biri yerinde karar kılmış bir zerre bile ayağının ne ileri atar ne geri birbirine zıt olan bu dört unsur merkezleri olan dört tabiatla öyle birleşmişler ki kime böyle kimse Böyle bir şey görmemiştir. Yani bu dört değişik unsur birbirine tamamen zıt. Hava ateşe zıt. Hava toprağa zıt. Ateş suya zıt. Hepsi birbirine zıt. Fakat bu zıtlıklar öyle bir terkip haline gelmiş ki en mükemmel varlık bundan meydana gelmiş. Demek ki ilmini bilirse itidalini bilirse sanatını bilirse ne malzeme olursa olsun elinde ondan bir malzeme yapmak mümkün oluyor. İşte dört unsurun terkip halinde birbirine fazla eksik getirmemek suretiyle meydana getirilişi insan denen o yüce varlığı meydana çıkartıyor. O varlığı varlığı derken bedensel yönü yani fiziksel yönü meydana geçiyor. Her biri varlığı ve görünüşü bakımından öbürüne aykırı olduğu halde zorla Tanrı hükmüne vurmuş birleşmiş bir şey olmuşlar. Yani dünya dediğimiz dünya meydana gelmiş veya insan dediğimiz insan meydana gelmiş. Nasıl ki ölüm hadisesi geldiği zaman havası havaya, suyu suya, toprağı toprağa, ateşe ateşe geçip gidiyor. Herkes hakkını alıyor çünkü onda. Her yani genel olan, kendi hakkını alıyor. Onlardan üç çocuk doğmakta. Cemaat, yani e, madenler, sabit duran varlıklar. Sonra nebat, sonra da hayvan. Yani bu üç unsurdan maddenin oluşumunu anlatıyor. Üç unsur bir araya gelmiş, hava, su, toprak, ateş diye bunların terk birleşmesinden en ağırlıklı olarak birinci meydana geldiği mahal cemaat dediği madenler. Yani cansız varlıklar deniyor diye. Eskiden tabiatçılar bunlara cansız varlık diyordu. Şimdi canlı olduğunu kabul artık. Yani. Cansız, <gülüyor> yani cansız bir şey yoktu. O diye İkincisi, madenin Cevatın yani meydana getirdiği nebatlar, bunlar yukarıya doğru yükseliyorlar, canlılar ama sabit bir yerde duruyorlar. Üçüncüsü de nebatların meydana getirdiği hayvanlar. Tabii ki bu hayvanlar sistemin içerisinde bedenlerde giriyor. Yani şu fizik insan bedenlerinde bu hayvanlı türkiye giriyor. <gülüyor> Unsurlar hemulayı ortaya almışlar. Sofiler gibi kendi suretlerinden çıkmışlar, arınmışlar, tek bir surete bürünmüşler. İşte burası da çok nazik bir yer. Unsurlar, yani Anasır-ı Erba'a denilen o dört unsuru Hevulâ'yı ortaya almışlar. Şimdi bu unsurların Hevulâ dediği eskilerin tabiriyle Hayali bir varlık, yani en küçük bilinmeyen, ne olduğu vasif bir varlık hükmünde kullanılıyor. Bugün ise bunun karşılığı atom. Olarak. Atomun belirli terkipleri, belirli süleyetler meydana getiriyor. İşte unsurlar, Hemünah'ı ortaya almışlar demesi. Sıra Erba'a, <gülüyor> atomu ortaya almış, atomu meydana getirmiş diyor. Yani, bir başka deyimle Anasır-ı Erbağ'ın yani dört unsurun özü atomdur diyor. Bunların sayılarının artması veya belirli misbetlerde çoğalması oksijeni meydana, suyu meydana getiriyor, işte toprağı demiri meydana getiriyor. Hemüla'yı ortaya almışlar, sofiler gibi kendi suretlerinden çıkmışlar. Şimdi şu bedenler <gülüyor> insan bedenleri Anasır-ı Erbağ'dan meydana geliyor değil mi? Ana, madde olarak. <gülüyor> Fakat toprak diye izafe ettiğimiz toprak hükmünde bir varlık var mı üstümüzde? Şimdi topraktan geldi diyoruz. Bizde ateş var diyoruz. Değil mi? Su da var diyoruz. Hava da var diyoruz. Fakat bunların orijinal haliyle üstümüzde bir benzerlik var mı? Toprak dediğimiz et kemik Toprakla bir ilgisi var mı? Yani benziyor mu toprağa? Hı. Yok. İşte bunu ortaya geçiyor burada diyor ki, hemülayı ortaya almışlar. Atom. Atomu ortaya Atom. almışlar. Öyle bir birikim, bileşim yapmışlar ki ana varlıklarından çıkmışlar diyor. Yani toprak, topraklık hükmünden çıkmış ismi kalmış sadece. Düşüncüm. Düşüncüm. Düşüncüm. Bir şey. Ancak kahlil yetişesinde o içindeki öz gittikten sonra ancak evet. belirli sürelerden sonra tekrar toprağa toprağa kavuşuyor. Ama kendi terkibi ayrıldıktan sonra kendi terkibi ayrıldıktan sonra toprak kendine has olanı alıyor ve toprağa çeviriyor tekrar. E Ayrıca yani bir insan bedeninde bir parça alıp da bütün bir toskop evet. veya belli tarihi muhtemesine evet. affeyat olduğunuz zaman evet. anaseli erbarının orada mevcut olduğunu görüyoruz. Ozuğu görmüyor. Ama, ama bizim anladığımız manada toprak yapısı ateş yapısı olarak değil. O hüviyetten, evet. o özelen evet. evet. içerisinde evet. Evet. ama evet. genelde anladığımız ateş gibi toprak gibi Hı. değil. İşte yani Işte onu belirtmek evet. istiyor. Sofiler gibi kendi suretlerinden çıkmışlar. Yani toprak. Evet, ismi toprak ama topraklıktan çıkmış. Su, kendine az özellikten çıkmış bir başka su hükmüne girmiş. Ateşi ise yakıcılıktan çıkmış bir başka özelliğe bürünmüş. Havası ise o da bir başka özelliğe, bir güzelliğe bürünmüş. Ve sofiler gibi kendi suretlerinden arınmışlar. Yani şurada öyle belirtmek istediğim noktalar var ki, insanın yüceliği hakkında, sayfalara sığacak şeyler değil yani, düşünce boyutuna geçtiği anda. Sofi'nin özelliği nedir? Kendi nefsaniyetinden sıyrılmasıdır. Yani evvelce kendini, ben ben olarak zannettiği geçici benliğinden sıyrılmasıdır. Sofi'likten maksat budur zaten. Gerçek sofi'likten, evet. sohuluktan değil. <gülüyor> <gülüyor> Sufi. Sufi'likten maksat. Düşünendir. düşünendir gerçekte yani. Düşünce ehli, tefekkür ehlidir. İşte tefekkürü yapa yapa, düşüncesini yapa yapa, eski halinden geçer, beşeriyetinden geçer, kendini hak olarak müşahede eder. Gerçi maddeden gelmiştir ama, ama neticede maddeye benzer yeri kalmamıştır. Nurlaşmıştır, ruh olmuştur. İşte onlar da sofiler gibi kendi suretlerinden çıkmışlar. Yani toprak topraktığından çıkmış, Diğerlerde onun gibi kendi has hallerinden çıkmışlar, arınmışlar, tek bir surete bürünmüşler. Yani dört unsur tek bir surete bürünmüş. O suretin de ismi insan olur. Hepsi adalet ve kudret sahibi Tanrı'nın hükmünü, emrini canla başla kabul etmiş, o hükm'e o emre uymuş. Cemaat, yani maden, onun kahriyle yere düşmüş, alçalmış. Nebat, onun sevgisiyle ayak üstüne kalkmış. Bütün canlılar, sıtkı bütün olarak kendilerinin, cinslerinin, nevilerinin varlığı kaydına düşmüşler. Burası da çok enteresan. Bütün canlılar, saf, temiz bir... Ee, olgu içerisinde, kendilerinin cinslerini ve nevilerini koruma kaydına düşmüşler. Mesela elma ağacı, kendini bozmadan devamlı elmalık özelliğini ebedi olarak devam ettirme kaygısına düşmüş. Çünkü ondan o suretin görünmesi gerekir. Eğer o kendini değiştirirse bir başka hallerle, onda istenen mana zuhura gelmez, karışır. Bir ki bakıyoruz ki binlerce sene evvel meydana gelen malzeme, bugün yine aynen devam ediyor. Ama insanlar bazen onları aşı yapmak suretiyle <gülüyor> terkitlerini değiştiriyorlar. Ama o da ilahi sanatın gereği olarak zuhur ediyor. Yine kendilerinden bir şey olmuyor. Hepsi de <gülüyor> adalet sahibi, hakkın hükmüne uymuşlar. Gece gündüz onu aralakta. gerçekten de bir esma bir esmanın zuhuru hangi varlık meydana gelmişse o maddeliğinden kurtulup manamına doğru yönelmek ister. Yani kendinin gerçek kıviyetinin ne olduğuna doğru erişme gitmek ister. İşte nebatın yükselmesini bir sebebi İnsanın gezebilmesinin sebebi hem yükselip yani hem boyun uzaması hem sağa sola gezebilmesi kendi varlığını araması, arayabilmesi içindir. Maden ise madendir. O da e, sabit kadem derler hani. Kendi yerinde sabit durur, kaymaz. Yani kendi varlığını aklın varlığı olduğunu idrak eder ve bir tarafa kaymaz. O hükmündedir. İşte namazda ayakta durulması, e, rükuda, secdede durulması bunlarla bekliyedir. Içine... Geçiliyor. Aslın olan aklı külle, dikkatle bir bak hele. nefsikül kül, aklı külden meydana geldi. Aklı kül bu yüzden ona baba oldu. Fakat nefsikülü külü doğurduğundan da anadır. Hadi be kardeşim, çıkalım üstün Hani demin bahsettik ki sıfat bölgesi Aslın olan aklı külle dikkatle bir bak hele. Nefsi kül dediğim varlık aklı külden meydana geldi. Aklı kül bu yüzden ona ana oldu. Şimdi varlıkların aslı aklı külden meydana geliyor. Yani aklı kül dedikleri külli akıl. İşte bu da esma alemi denilen düzeyin bir başka ifadesi. Yani isimler aleminin aklı kül. Yani tüm bilgi olarak, tüm isimler olarak yün <gülüyor> altı. altı. Hakikatin Muhammed'i aklı evvel ismini alıyor. Aklı evvelden yani hakikat Muhammedi'den meydana gelen aklı kül, evet. isimler alemini meydana getiriyor. Yani ana kaynağı meydana getiriyor. İşte senin aslın bu toprak zannettiğin, madde alemi zannettiğin boyut değil. Aslın aklı küldür diyor. Bunu idrak etmen gerek Aklı külle dikkatle vurmak hele. Nefsi kül, aklı külden meydana geldi. Nefsi kül dediği bu madde alemi ve radyasyon alemi. Nefsi kül denilen bu madde alemini, bütün gökler alemini içerisine alan güç yani mevcudat, varlık. İşte aklı kül nefsi külü meydana getiriyor. Aklı kül bu yüzden ona baba oluyor. Ya, baba oluyor. Şimdi aklı kül, nefsi külün aklı kül, nefsi külün gerçek meydana getirecisi olduğu cihetiyle baba hükmünde. Yani ana güç olması hükmüyle baba hükmünde. Ama kendinden meydana geldiğinden de ana hükmünde. Yani bir başka yerden meydana gelmiyor. Yani hem baba hükmünde hem ana hükmünde. Baba hükmünde olması manalarının ondan gelmesi, ana hükmünde olması maddesinin de ondan gelmesi. Anladın mı? Şimdi bir varlıkta hem maddenin var hem manayının var. İşte manaların zoruna çıkması dolayısıyla manayı oraya vermesi dolayısıyla baba hükmünde. Ama manaları meydana getiren suretlerin oradan çıkması dolayısıyla ana hükmündür. Fakat işte nefs kılı doğurduğundan da anadır. Ama insanın aslı aklı evvelden geldiği için bunların da üstündedir. Bu, varlıkla ilgili olan bir izah yönüdür. Evet. Akıl kül ve nefsli kül varlıkla ilgilidir. Ama insanın gerçek varlığı, hakikati Muhammedi'den yani aklı evvelden geldiği için eğer sen bunlara takılıp kalırsan, kendi gerçeğini boğa demek istiyorum Allah aşkına, müsaade edin. Alemi baştan başa kendinde gör. Varlığın son mertebesi olan insanı ilk ve en üstün mertebe bir işte alemi baştan başa kendinde görmesi çünkü senin varlığın aklı evvelden geldi. Aklı evvel denilen yer de sıfat bölgesi yani hakikat-i Muhammedi bölgesi. Senin aslın oradandır. İşte oradan olman dolayısıyla nedir ki ası peygamberin varisi ancak olabilir. O yerden gelmiş olanlar, yani kendini orada bulanlar ancak sıfat bölgesine çıkabilenler hakikati Muhammed'i varisleri olabilirler. Yoksa bunun altında yaşayanlar ne kadar ilmi geniş olursa olsun varis Muhammed'i olamazlar. Ama isimler Ümmet-i Muhammed'dir, o ayrı mesele. Alemi baştan başa kendinde gör demesi bütün alemin, yani esma ve Efal aleminin sıfat aleminden meydana geldiğini hani söylemiştik ya daha evvelce. Hakikat-ı Muhammedi'den meydana geldiğini söylemiştik ya. İşte senin gerçek köylü, gerçek varlığın aklı evvel. Aklı evvelden sen meydana geldiği için bu alemlerde, aklı evvelde yani senden meydana geldiği için bu alemleri kendinde gör diyor. Yani kendi varlığın olarak gör bunları, başka ikinci bir varlık olarak bakma, şirke düşersin diyor. Şuradaki insanın genişliğini izah etmesi, anlat, anlatması ne büyük ne müthiş şeydir. Yani i̇nsanın kendi benliğini bulabilmesi için ne kadar kolaylaştırıcı bir ifadedir. Yani anlaşılabiliyor mu mevzu? Yani bir hayli karışık ama bizlere büyük müjdeler var aynı zamanda. Yani mülkünün ne olduğunu bil Küçücük yerlere sıkışıp kalıp da burası benim varlığım, benim mülküm, beden benim bedenimdir diye buralara sıkışıp kalma diyor. Bu düşüncelerden sonra çünkü alem senin varlığın, başka birinin varlığı değil. İşte dedik ki sıfat bölgesinde tek zat var, tek güç, güçlerin tamamı toplu olarak tek güç olarak meydanda ama bu güçler esmi alemi indiğinde değişik ifadelere veriliyor. Fiil alemine geldiği zaman değişik görüntülerle meydana geliyor. Ama neticede teknikten kaynaklanıyor. İşte İslam'ın getirdiği vahdet denilen teknik tevhid teknik bunun icadıdır ayrıca. Varlığın son mertebesi olan insan ilk ve en üstün mertebe bir Varlığın son mertebesi olan insanı, ilk ve en üstün mertebedir. Şimdi biz deriz ki, insan, kemalat olarak en son zuhura gelmiştir. Yani kemalde olması dolayısıyla en son zuhura gelmiştir, en son zuhura gelen kemal sahibidir deriz. Bu, bedeller için anlatılan bir ifade tanrısı. Yani birimsel cesetler için, Halasır-ı meydana gelen insan, için meydana gelmiş, söylenmiş bir kelimedir. Yani insan en sondur ve en son kemaldedir. Diğer varlıklara göre hayvanata nevataata göre yine bu varlık kemal hükmündedir. Ama insanın kemali bu varlıkla değil yani bu bedensel varlıkla değildir. Bu beden çok güzel hareket edebilir, çok güzel bir surete sahip olabilir ama bu beden kemalat sahibi bir beden demek olmaz. Yani güzel olması veya çirkin olması ona noksanlık veya fazlalık vermez. İnsanın insan olabilmesi beyni iledir, düşünce yapısı iledir. Ne zaman ki kendini düşünce boyutunda ne olduğunu idrak etti, işte insan ona denir ve gerçek kemal sahibi olan insan da odur. Sonradan gelmesi kemalat sahibi olması demek değil. Madde olarak yine kemal sahibidir. Diğer varlıklara göre insan yine kemal sahibidir. Ama gerçek kemalatı sonradan gelmiş olmasında değil, ilk oluşundadır. İşte hakikat-ı Muhammedi denilen o yerin, izanın bir başka ifadesi de insan-ı kamildir. Hani gübüllükte insan-ı kamil bölümünde geçtik ya burasını, alemlerin varlığı insan ismini almıştır. Yani bütün alemler insandan kaynaklanmıştır. Cenab-ı alemlere bir başka ifadeyle insan ismini vermiştir. İşte alemler bu güçten meydana geldiği için ne diyor? İlk ve en üstün mertebesin sen. Bunu böyle bil Ama sen kendini kıyaslı, kısıtlı bir varlık olarak görürsen, Tabii ki son meydana geldim diye bilirsin. Ama gerçek üniyetinin genişliğini bilirsen, ilk benim dersin. İşte aklı evvel olması denmesi buradan meydana geliyor. Zati zuhurdan sonra, ilk tenezzül sıfat bölgesi, aklı evvel. <gülüyor> Dolayısıyla bu da senin gerçek varlığındır diyor. İşte kişinin kendini tamamen, ee, gerçekten tanıyabilmesi için hem ilk varlığını hem son varlığını iyi bilmesi lazım. Yani hem birimsel olarak varlığını hem de mana olarak aklı evvel olarak varlığını iyi bilmesi lazım. Demek istiyorum. İşte bunun için insanı ilk ve en üstün mertebe bil. Yani mertebelerin e, efal, esma, sıfat mertebelerinin en üstünü bil. Sıfat mertebesinde bil. İnsan sureti varlığın en sonunda meydana geldi ama iki alemde onun hizmetçisi, onun nimetini yemekte. İşte suret olarak insan en son meydana geldi ama bu insanın gerçek varlığı değildir. Bu da insandır. Eğer kendini biliyor, tanıyor, yaşıyorsa bu da insandır. Ama gerçek olan insan, insanı kamil, işte iki alemde onun nimetini yemekte. Yani bütün alemdeki varlıklar aklı evvel denen, insan kamil denen, hakikati Muhammedi denen yerden kaynaklandığı için onun nimetini yemekte. Yani dünya ve ahiret alemleri, madde ve mana alemleri dediğimiz alemler onun nimetinden yararlanmakta. Yani alemleri besleyen sensin. <gülüyor> Ama kendimize bakıyoruz kendimizi besleyecek halimiz yoktur. <gülüyor> o da ayrıca var. Bir taraftan bakarsın en zengin, bir taraftan bakarsın en hakim zihni. <gülüyor> İnsan üstünlük bakımından son değildir. Üstünlük bakımından son değildir. Yani son gelmesiyle en üstün olmuş değildir demek istiyor. Hani şu fiziksel bedenlerin son gelmesiyle üstünlüğü bu yönden değildir diyor biz deriz ya, en son gelen üstündür en kemalat. <gülüyor> ama insan üstünlüğünü bu yönden kazanmış değil bu yönden de üstünlüğü var yani, birimsel varlıklar arasında bu yönden de üstünlüğü var ama genelde olan üstünlüğü evvel oluşum yani ilk oluşum insan üstünlük bakımından son değildir gayeyi illet olduğundan en son zuhur etmiştir. Yani gayenin hasıla, usule gelmesi için bir illet, yani bir aracı olduğundan son zuhur etmiştir. Çünkü eğer insan meydana gelmemiş olsaydı, bilimsel manada insan, yani ademlikle başlayan bu insanlık meydana gelmemiş olsaydı, hak kendi batınında kendi kendine bu hayatını sürdürürdü. Geçer gider veya geçmez gider, ne yapar yapardı. İşte insan denen o varlığı meydana getirmek suretiyle kendini kendine aşikar etti. Kendini kendinle ortaya koydu. Kendini kendinle neşelendirdi veya rüzgü ne yaptı etti. Ancak insanla bu hal meydana gelebildi. Öyle kendisiyle kendisini seyrediyor. Seyrediyor. Biz diyoruz biz seyrediyoruz seni. Halbuki seyreden gene <gülüyor> olur Ama... Biz gerçek varmıyız idrak ettiğimizde seyreden biz oluruz. O da bir şey yok aslında. Ama hadi biraz daha olsun bakalım. <gülüyor> bir metre daha o olsun bakalım. <gülüyor> olsun bir metre <gülüyor> bakalım. en son zuhretmiştir. etmiştir. İnsan kendi varlığıyla zahirdir. Başkasının varlığıyla değil. İnsan şimdi asır-ı meydana geldi diyoruz ya, şimdi, dirimsel yönlü bakılmıyor Şu Yani unsurlardan meydana geldi diyoruz ya, bu unsurlar zaten kendi varlığımız, kendi varlığım. Yani unsurlarla bu meydan meydana geldi diye yani izah yapılıyor ya, baştan bunlar gerekli tabii. Ama adımlar ilerledikçe ha, bakıyorsun ki unsur denen varlık senin varlığın zaten. Yani senden meydana gelmiş olan bir varlık. Dolayısıyla sen kendi varlığınla ortadasın. Toprağın, ateşin, suyun terkimiyle herhangi bir sebeple değil. Onlar sana boyun eğmişler. Sen dilediğin terkibi onlardan yapmışsın. Ve sen sensin işte. Yani Allah'ın Allah bilir. Hükmüyle. Hükmüyle. Ha, hükmüyle. Bu dirimsel manada insan için böyle olduğu gibi geniş anlamda insan kamil yani sıfat bölgesinde de varlık kendi varlığıyla ortadadır. Yani insan ismini almış bu alem insan ismiyle, insan varlığıyla ortadadır. Yani bir başkasının varlığıyla değil. Biz böylece geçelim de biraz yaklaşımlı olsun. Yani anlaşılabildiği kadar tabii bunların bir anda hepsinin anlaşılması, yaşanması kolay olacak işler değil. İnsanın sıfatları olan zalimlik ve cahillik nurun zıddıdır. Ama nurun zuhuruna da tam mazhardır. اِنَّ الْاِنْسَانَ زَلُومًا جَهُولًا diye bir ayet Kur'an-ı Kerim'de, ona atıf yapıyor burada. Şu ayet, insanı yerme babında bir ayet gibi gözüküyorsa da, aslında en büyük taltif, insan için en büyük büyük de şu ayetin içerisindedir. Buna benzer ayetler var tabi de burada bunu ele almış. Muhakkak ki insan zalim ve cahildir diyor. İnsanın sıfatlarıdır bunlar diyor ayet ayrıca. Yani güçleridir diyor. Zalimlik ve cahillik nurun zıttıdır aslında. Ama nurun da zuhuruna tam mazhardır. Yani nurun meydana gelmesine zuhur mahallidir. Eğer karanlık olmasa, yani cahillik olmasa nur olmaz. Aydın, nur açık olarak açık olarak kalır. Aydınlatacak bir yer bulunmaz. Aksiyle. Aksiyle meydana çıkar. Şimdi burada zalim dendiği zaman biz anladığımızda, birimsel olarak anladığımızda, zulmedicidir, eza edicidir, acımasızdır, yakar, kırar, geçer şekliyle anlaz. Halbuki bu e, bireysel madde aliminde yaşayan kimselerin anladıkları tarzda bir ifadedir. Gerçek insan için, yani gerçek büyüye, gerçek düzeyde olan e, yaşayan kimseler için bu anlaşma geçersizdir, bu anlayış geçersizdir. Buradaki geçerli olan ifade, Zalim olması, nefsinin o kadar ileri derecede bir varlık olduğunu idrak etmesi, fakat bunu yaşayamaması dolayısıyla nefsine ceza etmiştir Nefsine zulmetmesidir. Zulüm karanlıktır bir yerde. İşte kendi varlığındaki aydınlığı yani gerçekliği görevi karanlıkta kalmasıdır. Ancak bu aydınlık denilen yani kendi nefsini bilememe hali böyle muazzam bir şey ki nefs şey hakkın varlığının ta kendisi biz nefs dediğimiz ama yani nefsani şeyler lezzet alınan ve alınmayan şeyler diye bakarız ama gerçekte nefs denilen şey hakkın varlığının tam kendisidir işte kendinde hakkın varlığını tam gerçek olarak İdrak edemeyen kişi nefsine zulmetmiş olur. Yani kendi gerçek varlığına zulmetmiş olur. İşte kendini gerçek gönüyle idrak edemediğinde kendinde hakkın varlığının ne derece